Bir hikmeti vardır. Adamın biri bir pislik böceği görür. Bu yaralı çirkin, pis kokulu bir yaratıktır. Allah bunu niçin yaratmış ki der. Aradan zaman geçer. Adamın yüzünde bir çıban çıkar. Nereye başvurduysa derdine bir derman bulamaz. Çıban yara haline gelir. Bir gün. Sokakta dolaşırken yüzündeki yara bir yolcunun dikkatini çeker. Ayaküstü sohbetten sonra yolcu kendine yardım edebileceğini, bu tek çıbanların oluşturduğu yaraların tedavisini bildiğini söyler. Adam her ne kadar inanmadıysa da Allah'tan umut kesilmez diyerek kabul eder. Yolcu bir pislik böceğinin getirilmesini ister. Orada bulunanlar bu isteğe gülerler. Fakat hasta olan adam o böcek hakkında söylediği sözleri o an hatırlar ve der ki Adamın isteğini yerine getirin ne diyorsa yapın. Yolcu getirilen böceği yakar ve külünü yaranın üzerine serper. Ve yara Allah'ın hikmetiyle iyileşir. Bunun üzerine hasta olan adam etrafına der ki, unutmayın. allah Teala'nın yarattıklarının yaratılışında bir hikmet vardır. Bir derde deva vardır. Velev ki pislik böceği olsa dahil...